Müdde-i dediği gibi, yalnız beş yüz bin değil, belki şimdi Türkiye'de milyonları aşmış bulunuyor ve her günde ziyadeleşiyor. Risale-i Nur ise, öyle geniş bir mikyas ile intişar ediyor ki, değil yalnız Türkiye'de ve biladi İslamiye'de, hatta ecnebilerde de iştiyakla istenilir oluyor. Ve Nur'un talebelerinin şevklerini hiçbir şey kıramıyor.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 ve Türkiye'deki Türk kardeşlerimiz garbın yanlış tesiratlarına karşı bunlarla mukavemet gösteriyorlar kanaatindedirler. İsa Abdülkadir. Gençlik Rehberinin beraati münasebetiyle Camiül Ezher Üniversitesi Türk talebelerinin tebrik mektubu. Mektup Kahire'den 13.4.1952. Muhterem üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine Kalplerdeki imanı nurlandıran ve umumi nizamın direği, ahiret yolunun hakiki pusulası olan ve ilhamını Kur'an-ı Kerim'den alan eserlerinizden Gençlik Rehberi adlı risaleniz suç teşkil ettiği iddiasıyla devam eden mahkemenizin beraat kararını ölçülmez sevinçlerimizle öğrendik. Siz mübarek üstadımızı ve demokrat Türk adliyesinin adil hakimlerini candan tebrik ediyoruz. Hayatını İslamiyetin sıhhati için vakfeden, Türk milletine hizmet etmeyi şeref addeden, asrımızda eşine tesadüf edilmeyen bir din mücahidi bulunan üstadımız size alemi İslam ve insaniyet müteşekkirdir. Bizler ufak bir zerresini ifade için hürmetlerimizi, teşekkürlerimizi bildiriyor, mübarek dualarınızı talep ediyoruz. Allah sizden ve sizi sevenlerden razı olsun. Camiül ezher Üniversitesi Türk Talebeleri namına, Hacı Ali Kılıncalp İranlı bir nur talebesinin Üstad Bediüzzaman Hazretlerine bir mektubu. Türkiye Cumhuriyetine tabi, Isparta'nın Barla nahiyesinde mukim, pek muhterem Fazilet Me'ab Bediüzzaman Hazretlerine takdim olunur. Pek muhterem Fazilet Me'ab üstad Muhterem Bediüzzaman Hazretlerine. Her şeyden evvel selam ve hürmet-i mahsusumu takdim. Sıhhat ve afiyette devamınızı Cenab-ı Kadir-i Mutlak Hazretlerinden temenni ve niyaz eylerim. Lütfen ahval-i istifsar buyrulursa, lehülhamd vel minne. Vücud-u Bakı bâkî İran'da Rızaiye vilayetine tabi Mergıvar dize karyesinde imrar-ı hayat etmekte olduğumu arz eylerim. Bu geçen 40 yıl zarfındaki inkılabı zaman dolayısıyla Müstarak olarak uzaklara düşmüş bulunmaklığım hasebiyle sıhhat ve afiyetinizden bir haber kalmış daima vücud-u muhtereminizi soruşturmak birinci emel ve arzularımdan idi. Cenabı Hak Hazretlerine çok şükür bu günlerde muhterem kardeşimiz Subay Tayyıp İranlı vasıtasıyla sıhhat haberlerinizi aldığından son derece memnun ve müteassis oldum. Kadirü'z-Zülcelal dini mübini İslam'ın Hizmet ve saadeti için sizi pek çok zaman lütfu himayesinde masun ve mahfuz buyursun. Amin. Kıymetli telifatınızdan Nur'un ilk Kapısı, Asay-ı Musa, rehber Şebap ve diğer kitaplarınızın birçoğu muhterem kardeşimiz vasıtasıyla elime geçti ve son derece memnun oldum. İnşallah bunlardan vehre yap oluruz. Bu ilk mektubum olmak dolayısıyla fazla tasdiden, içtinapla hatime verir, sıhhat ve afiyetinize mübeşşer, sıhhat ve vücud-u muhtereminizin devamını hâlik-ı mutlaktan niyaz eylerim. Lütuf alacağıma ümit var, hazretlerinden temenni ve niyaz eylerim efendim. Merhum Seyyid Abdülkadirzade, Muhibbiniz Seyyid Abdullah. Suriyeli küçük bir nur talebesinin, Üstad Bediüzzaman hazretlerine gönderdiği mektup. 22 Şevval 1373 Fahrul İslam, Üstaz-ı Azam Bediüzzaman Hazretlerine Kemal-i İhtiramla hâk zat pâ ı Âlilerinize yüzümü ve gözümü sürerek öperim. Altı yaşındayım. Ramazan-ı Şerif'in yirmi gününde Kur'an-ı Kerim'i hatmettim. Suriye'de en küçük bir nur talebesiyim. Arkadaşlarımdan on bir talebe daha, Kur'an-ı Kerim'i hatmettiler. Hepimiz namaz kılıyoruz. Bu mektupla fotoğrafımı Urfa Nur talebeleri vasıtasıyla zatı meali sıfatı alilerinize gönderiyorum. Çok rica ederim mübarek hatt-ı şerifinizle fotoğrafın arka tarafına bana bir iki cümle dua yazınız, tekrar fotoğrafımı iade buyurmanızı rica ederim. Pederim Abdülhadi hakipayi alilerinizden öper, dualarınızı talep eder. Suriye Derbasiye nahiyesine tabi Aliye köyünde Nur talebelerinden Hüseyin Abdülhadi Risale-i Nur alemi İslam'da olduğu gibi Avrupa'da da hüsnü kabule mazhar olmuştur. Risale-i Nur'un hüsnü kabule mazhariyetine numune olarak Finlandiya'daki Tampere'n İslamiye Zen Sevrakum imamı Habiburrahman Şakir'in iki mektubunu dercediyoruz. ediyoruz. İmam Habiburrahman Şakir. Pek muhterem kardeşim. Ve aleykümselamu ve rahmetullahi ve berekâtühü. Hediye olarak gönderdiğiniz pek kıymetli eser, yani El-Mesneviyyül-Arabi min Risaletin Nur isimli kitabı aldım. Bu münasebetle, Cenabınıza teşekkürlerimi bildiriyorum. allah Kerim, her dileğinizi ata eylesin diye dua ediyorum. Benim için bu kıymetli hediyeniz çok müfid olacak ve benim tebliğ işlerimde daha yardım edecektir. İnşallah, size de daima, ecru sevabı erişip duracağında, sadaka-i cariye kabilinden olacağında elbette şüphe yoktur. Kitabın müellifi Said Nursi Hazretlerini de bize tanıtmanızı rica ederim, hürmet ve selamlarımla. Habibur Rahman Şakir Risale-i Nur'un Avrupa'daki intişarı ve hüsn kabule mazhariyetine numune olarak, Finlandiya'daki nur talebesi Habibur Rahman Şakir'den gelen diğer bir mektup. 12.2.1958 Çok muhterem kardeşlerim, ve aleyküm ve rahmetullâhi ve berekatuhu. Göndermiş olduğunuz inâyet namenizi ve dört tane risale, İhlas, zeylül hubab, Risale-i Nur hakkında müellifine gönderilen bir mektup, Risale-i Nur hakkında verilen konferansları aldım. Teşekkürlerimi takdim ederim efendim. Evet, Büyük Üstad Said Nursi Hazretleri, zamanımızın büyük dâhilerinden ve Allah'ın en büyük sevgili bendelerinden olduğunda asla şüphemiz yoktur. Belki bu zata 14. asrın mücedditlerinden deyip itikad etsek bile mübala etmiş olmayacağız. Hamdler olsun Allah Hazretlerine ki Türk milleti hazinelerinden zuhur etmiş bu cevheri inklap dolaganlarında gark olup zayi olmasından zamanımıza kadar sakladı. Asrımızı bu zatın vücudu ile zinetledi. Musa peygamberi Firavun'un eteğinde beslediği gibi bu zat-ı mübareki de dinsiz zalimler meyanında cefalar içinde besledi. Geleceklerde de selametlik ile uzun seneler yaşamasını bir Allah'tan temenni ederiz. Üstad Bediüzzaman hakkında bizim akidemiz budur. Mümkün olursa bizim tarafımızdan huzurlarına arz-ı ihlasımızı, gaybane muhabbetimizi bildirseniz ve özünden bizim için hayır dualarını vekaleten rica etseniz diye ricada kalıyoruz. Hürmet ve selamlar ile. Muhlis Dini Milli Kardeşiniz Habibur Şakir Sorbon Üniversitesi İslam ve Roma Mukayeseli Hukuk Kürsüsü Profesörü ve Paris İslam Kültür Merkezi Fahri Başkanının Üstad Bediüzzaman Hazretlerine Yazdığı Mektup. 21 Cemaziye Lahir 1377 İstanbul. Allah yolunda mücahit muhterem Hazreti Üstad Allah size uzun ömür ihsan eylesin. Göndermiş olduğunuz kıymetli hediyeniz olan kitabınızı ve selamınızı alarak teşekkür ettim. Allah size selamet versin kıymetli yüksek eserlerinizden istifadeye muvaffak kılsın. Eskiden beri sizin yüksek vasıflarınızı ve büyük mücahedenizi işitirdim ve daima da işitmekteyim. Allah, birbirinden uzak olanları kavuşturucudur. Bizleri sevgi ve rızasını kazanmakta muvaffak kılsın. Bu fakir ve zelil kul, yüksek ve aziz olan siz Kur'an hadimine teşekkürlerini arz eder. Doktor Muhammed Hamidullah Washington'daki İslam Cemiyetinin ve İslam Kültür Merkezi'nin Genel Sekreteri, Doktor Muhammed Habilullah'tan, Irak'taki Nur talebesi Ahmet Ramazan'a gelen mektup. Washington İslam Kültür Merkezi'ne hediye etmek lütfunda bulunduğunuz, Bediüzzaman Said Nursi'nin Hutbet-ü Şami'ye ve Risale-i Nur Mizanları adlı kitaplara mukabil, halis teşekkürlerimin kabulünü rica ederim. Tekrar tekrar teşekkürlerimi arz eder, iyi ve saadetli günler dilerim. İslam Kültür Merkezi Genel Sekreteri El-Muhlis Doktor Muhammed Habilullah Yunanistan'da Risale-i Nur'un neşriyatını yapan ve yüzlerce nur talebesi yetiştiren bir zatın Türkiye'deki nurcu kardeşlerine yazdığı mektup. Din ve imana hadim, hizmet edici, şirk ve küfrü hadim, yıkıcı pek aziz kardeşlerim. Abdullah, Hüsnü, Abdülkadir, Mehmet ve Süleyman nurdaşlarım. Evvela, pek samimi ve halisane yazılan mektubunuzu alarak derecesiz memnun oldum. Muhlis beyanlarınız ve deruni tebrikleriniz hep coşkun dini aşkınızdan ve has nura müstarak ruhunuzdan doğma olduğundan, o nurun elektrizasyonuyla münevver kalpleri tehyic ve temevvüce düşürmemek mümkün değildir. Onun için selam ve muhabbetlerinize mukabil selam ve meveddetlerimiz bir payan olduğu gibi bu rabuta ve iştiyak ile de sizleri kucaklar ve İslami hasret ve safvetle gözlerinizden öperim. Saniyen, gönderilmesine lütfettiğiniz hutbe-i şekva ve sair mahkeme kararı ile mektuplar, melfufatını alarak fevkal hat memnun oldum. Bunun cevabını vermek üzereyken, Kerkük'ten Ahmet Ramazan kardeşimizden gönderilen sözler mecmuasını aldım. Onun için de bir nihaye tahassüslerle meşhun-u mesar oldum. Ona da şimdi sizinle beraber teşekkür babında mektup yazıyorum. Bu memnuniyet ve teşekkürlere dahi cemaatimizin bütün efradı iştirak ederek hepinizi selamlar ve aziz nurdaşlarıyla kardeşlanırlar. Gerek ben ve gerekse bütün ihvanımız üstad hazretlerine bağlılığı şöyle telakki ediyoruz. Afak ve enfüsten müstedlel ayatı bi nihayeyi en iyi tefsir edecek bir insan-ı kâmile her asır muhtaçtır. Asrımızda şark ve garbda fazıl ve muktedir çok ulema yok değildir. Fakat fani menfaatlerden mütecerrit, sırf nuru baki ile mütenevvir ve mütelezziz Gavs-ı Ferit makamında en ziyade bir mutemede ihtiyaç vardır. Bu evsafı mebhuseyle üstad-ı Kebir müttasıp olduğundan zamanımızın kutbu mesabesindedir. Ona tebayyet tam uyulmağa layık bir mukteda bihe iktida manasındadır. Zamanın müceddidi, İmam-ı Kübrası, fetrete uğradığına göre böyle bir mürşidi azama merbutiyet, vacip derecesine varmıştır. İşte bu sayika bizi ve onları düşünmeye bile sevk etmeden üstad-ı kebire rapt ediyor. Bunu yapan, onlardaki iman bağının kendisinde mevcut bulunan nuru aslînin, nur kaynağının merkez sıkletindeki cazibe kuvvetine incizap ve incilabıdır. Bunlar bu eserleri şimdi mütalaa ve müzakere etmekle tahsilleri az zamanda bazısının derhal husuliyye münkalib olmaktadır. Yani derhal nur mevzunu idrak kabiliyetiyle mütefayyiz oluyorlar. Havve min fadli Rabbi haza rahmetun min Rabbi. Onun için fazl rahmetine karşı ne kadar hamdü sena edilse azdır. Bu hizmette muvaffak olmak için sizin binbir müşkilatla ikazkar ve irşatkar hareketleriniz gibi yıkılmaz ve sarsılmaz azim ve metanetler lazımdır. İnşallah her ufukta, her kuturda böyle çalışılması İslamiyetin halası umumiisini mucip ve müntic olacaktır. Hafız Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ferd, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Hakem, Ya Adlu, Ya Kuddus. İsmi Azam'ın hakkına ve Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan'ın hürmetine ve Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın şerefine bu mecmuayı bastıranları ve mübarek yardımcılarını ve Risale-i Nur talebelerini Cennetül Firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar eyle. Amin. Ve hizmeti imaniye ve Kur'aniyede daima muvaffak eyle, Amin. Ve defter hasenatlarına bu mecmuanın her bir harfine mukabil bin hasene yazdır, Amin. Ve nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlas ihsan eyle, Amin. Ya Erham Rahimin, umum risale-i Nur şakitlerini iki cihanda mescûte eyle, Amin. İnsi ve cinni şeytanların şerlerinden muhafaza eyle, Amin ve bu aciz ve bir çare Said'in kusuratını affeyle amin Umum Nur şakirtleri namına sait nursi